الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد 3. 6. Asıl, e, asıldaydık 2. ders اللہ ilgili ders yaptık kerameti anlattık. Bücün firasetle ilcili devam ediyor asıl. Asıl, asıl, asılda dedik yedi tane başlık var. Kerameti işledik, firaset bücünü inşallah işleyeceğiz. Firaset de kerametten bir bölümdür Aslında da. Ama kerametin altında bir bölümdür. Kerameti anlattıktan sonra onun için muhellef Burada firaseti onun peşinde bırakmıştır. Evet. <gülüyor> Ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin esaslarından biri de iman ve tevhid ehlinden olan salih ve mutlaki insanların feraset sahibi olmalarını tasdik etmektir. Feraset, Allah Teala'nın kulun kalbine koyduğu bir nurdur ki, kul onun sayesinde hak ile batılı, doğru söyleyen de yalan söyleyeni birbirinden ayırır. İmanı daha kuvvetli olan kimsenin feraseti de daha keskin olur. evet şimdi bu metindir ehl-i sünnet inancından firasete iman etmektir nasıl keramet bizim olmasa olmazlardandır kerameti inkar eden ehl sünnetten değil ama keramet dedik ki ehl sünnet ifrat tefritin arasındadır ne ifrat ne tefrit orta yol orta yolda nedir yok ki tarafın ortasını seçmaktır. Orta yol dediğimizde yani bir gündeki terimler hakim olmasın bizim zihnimize. Orta yol dediğimizde sırat-ı müstakim yoludur. Neden orta yol demişler buna? Çünkü Allah'ın yolu dümdüz yoldur. Kim çıkar orta yoldan? Sırat-ı müstakimden dalalet ehli çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumsalda çizgiyi çiziyor. Bu sırat-ı müstakimdir. Sonra yanlarda çizgiler çiziyor. Bu dalalet yollarıdır. Her yolun başında da bir şeytan var. Onun için orta yol burada şeydir. Yok orta yol, bugün de terimler hakim olsun zihnimize. Yani çi tarafın orta yolu işte akıl, mantık daha uygun görüyor bu orta yoldur. Öyle bir orta yol ehli sünnette yoktur. Orta yol dediğimiz sırat müstakimdir. Çünkü onlar dalalet ehli ne yapmış? Sırat müstakimden Ayrılmışlar. İfrat tefrite getmişler. Orta yol olan Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Sırat-ı müsteqimdir. Onun üzerinde geçsen kendini cennetin kapısında bulursun. Allah'ın izniyle. Biz de o yolu takip etmek için bu dersleri yapıyoruz. Akide meselesi nedir? Her şeyden önemlidir. İlim sonra amel. felem اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah bir ilahtır şeriki yoktur. Hak ilah Allah'tır. Sadece ona ibadet edilir. Bunu bildikten sonra amele dökülürsün. Bunu bilmeden amel yapsan ne olursun? Dalala tehli olursun. Neye göre amel edersin? Saparsın sağa sola. Önce bileceğiz sonra amel edeceğiz. İşte biz de dem yarın bu firaset itikatten değil. İtikat dedik her şey inanç meselesiyse İslamiyet orada matodunu ortaya koymuştur. İslamiyetin yoktur küçük büyük inanç. İnanç inançtır. Allahu Teala'den gelmişse, Resulullah tebliğ etmişse onu o şekilde inanacağız, kurtarırız. O şekilde inanmazsak kurtuluş yolu yoktur. Küçük büyük meselede biz kime tabiiz? Allahu Teala'nın emrine, Resulullah'ın sallallahu sellem yoluna. onu hiç Allah Teala bize edres gösterdi ne dedi وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَزَنَ Sizin için en güzel örnek Resulullah'tır İlem geldi bize bilin ne geldi işte Kur'an geldi sünnet geldi burada bir sorunumuz yoktur ilim bir de bu ilimi uygulamak pratiğe dökmek ne ister bir numune ister Burada da Allah Teala kuluna yine destek verdi. Başını boş koymadı. En güzel örnek Resulullah'tır. O örneği de kim örneği aldı? Birinci kuşak. Matemat Resulullah'ın yaptığı gibi bize dini aldılar. O bir kuşağı aktardılar. Tabi'in, etba'u tabi'in bir güne kadar bizim elimize beledin geldi. Kimse hiçbir şey ekleyemez. Küçükçe olsa büyükçe olsa biz ora bağlıyız. Oradan Çıksak dalale tehli oluruz. Bir de bizim itikadimiz her zaman vurguluş konuşmamız lazım. Zincirimiz kopuk değil. Bütünle bu dersten ta Resulullah'a kadar zincirleme dayanıyor biz Her zaman dediğimiz gibi bir sahabe gelse bizim dersimize yabancılık çekmez. Aynen diye biz de bunu Resulullah'tan öğreniyorduk. Çünkü aynen. Edebiyet farkı var. O ayrı. Ama itikad olarak aynadır. Neden? Zincirleme gidiyor. Başka itikatlar sapıtan yollar zincirleri kopuktur. Bir adamda duruyor ondan sonra işlemiyor. Evet, firaset meselesi de önemli bir meselelerdendir. Nasıl keramet önemlidir? Daha önemlidir bundan. Çünkü kerametin kapsamı çok geniştir. şeytanın giriş noktalarından birisidir. Bu şeytan var ya çok sinsi bir düşmandır. Böyle insanı bırakmaz rahat. Bütün yolları araştırır. Her kapıdan girer içeriye. Onun için İslamiyet şeytana kapı ara bırakmamış. Hangi kapıdan şeytan girecektir Allah Teala o kapıyı kapatmıştır. Ama kim o kapıyı aralar Kul kendisi. Onun için Allah Teala diyor ki Kul huva minen denfü süküm. Allah Teala zulm etmez haşa ve kefe. Misqal <izerre> diyor kul zulm etmez. Ama kul kendi nefsine zulmeder. Neyle zulmeder? Allah Teala kapıyı kapamış. Düşman seni girmesin. Zırh almış seni. Sana kapıyı aralıyor. Merakından. İşte oradan da şeytancı diyor. İnsanın da tek giriş noktası dediğimiz gibi nedir? Şeytanı, şeytancın tek giriş noktası nefistir. Her şey nefisten olur. Nefsel nasılsan şeytanı bitirdin. Nefsini böyle biraz gevşek tutsan şeytan oradan bin bir çeşit yolu var. Bir içimi çoktur şeytanın. İnsanoğlunun püf nukdasını bilir. Çünkü cennetten bir içimi bugüne kadar devam ediyor. Kıyamata kadar da devam ediyor. İnsanoğlu zayıftır. Şeytana göre nedir ya? En çok 60 sene yaşarsın, 70 yaşarsın. Yarsı aklı selim değilsin zaten. Pişkin değilsin. Yarsıda uykuyla geçmiş. İşte seni istediği gibi. Ama kim çabuk şeytanın oyunlarını bilir, kim Allahu u Teala'nın emrine uysa. Allah-u Teala diyor bize? Dikkat edin, şeytanın adımları var. Ona uymayın. Biz de adımlarını bileceğiz. Onun için selef salihinin itkadi bizim için çok önemlidir. Her noktada önemlidir. Her noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl inanmış, ashabı nasıl uygulamış, جبی انا سافل اللہ فراستہ ترخی فراست چرامت بی شاہ دہور دلہم ذکر Bu çi meseleyden ilgili bütün gruplarda, sapan gruplarda şeytan bu konuda içesini çok ele alıyor. ilham nedir? İlham insan oğlunun kalbine gelen bir haberdir. Yani iki tane seçim hakkın var senin. Sağa gideyim, sola gideyim. bayaz mı, siyah mı? Bakıyorsun. Bunu insan bir içimiyle bunu bilir. Hancı yol doğrudur, hancı şeydir. Siyah bayazda ilhama gerek var mı? Yoktur. 5 vakit namaz Allah Teala emretmiş, kıl ben kılayım mı kılmayayım, bekleyeyim, ilham gelsin bana. Bu nedir? Değil. İlham nerede olur? Bu işi yapayım mı yapmayayım? Ne zaman sonucu belli olur bunun? İleride belli olur. Mübhemdir ya yani. Burada ilham insana, Allah Subhanehu Teala kalbine ilham verir. bu ilham geldiğinde insana doğru yolu göster. Mesela bir çıkmaza girdin, iki yol var. Biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Hangisi doğru yoldur? Bilmiyorsun. Biri kim burada devreye giremiyor. Yani insan burada olmuyor. Ne yapar? Allah Teala kalbine diğer diğer doğru yol budur. Sanki bir tane seni zorluyor, o yara gidiyorsun. Bu ilhamdır. Bu da Şemiz surasında Allah Subhanehu ve Teala دیور کی فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Nefsi Allah Teala verirken insana neyin de verdi? Hem takvasını verdi. Hem takvayı yol gösterdi sana. Hem de kötü yolları planını de gösterdi sana. Anlatabildim mi? İşte bu elhemeha ilham verir Allah Teala insana. Bir nefis nereden ilham alır? Allah Subhanehu Teala'na. İlham çime gelir? İlham çime gelir? İlhamın çiş çişili var. Bir normal ilham gelir. Her çeşe gelebilir. Mümin, müslim, kafir bunda müşterektir. Mesela bir kafir de olsa bu yol tehlikeli bu yol tehlikelidir. Doğru yolu seçebilir. Anlatabiliyor muyum? İlham gelebilir ona. Bir de mümine gelir. Müminde alimler diyorlar ki ilham müminde her zaman heyrli işte gelir yani dunyavi işte kafire gelir mümine de gelir ama uhravi işte ilham kime gelir mümine gelir mümin dedik sifat var iman ehlinin sifatının şemsiyesi altına girsen sen ehli ilham olabilirsin müminin sifat var İmanın şartlarını yerine getirecek. imanın 77 şübesini canlandıracak. O zaman mümin sifatını alırsın. Furkan ayetinde ve diğer ayetlerde de müminlerin sifatı bellidir. Ama böyle ben müminim dilden olmaz. Biliyorsunuz ehli sünnete göre iman iddiadır. İddiaysa odur meydan. Amelden ortaya koyacak. ایمان ایم دن ایم ایمان اہل Salih تھے بیر فرصتر اونی چھ اہل ایمانخن سالح امل اش لہذ سالح امل دچنے سنتھ موافقت الذخی سالحال Salih değil. Evet اینسانہ insana gelir doğru yolu bilir. Buna da bazı تھ ثوف keşif کی Terimler önemli değil. Keşif de olabilir, ilham da olabilir. Önemli olan ölçüyü aşma. Yani bazı kardeşlerimiz var bizim keşif dersen ya bu terimi kullanma. Yok bir mahsur yoktur. Terimlerde bir mahsur yoktur. Mahsur nerededir? Ölçüyü kaçırtmayacaksın. Keşif gelir bana. Yani öyle hissettim bu yol doğrudur. Bu keşiftir. Onun bir mahsulü yoktur. Yeter ki ölçüye atmayacaksın. Ölçü nedir burada arkadaşlar? Ölçü ilham. İstersen ona çeşifti. Ne yapar bu? Bu sadece sana seçimde yardım eder. Ama dinin kurallarını değiştiremez. Değil mi? En büyük ölçü budur. Yani bugün de bana ilham geldi. Bu ibadetin yerini zamanı değiştir. Var bazı, bilirsin ehli tariq bazı diyor ki, işte bana ilham geldi, namazdan sonra bu kadar tesbihat yapın. Kendisi bir e, e, şey uyduruyor, yani bir dua uyduruyor, güzel dua ama kendisi icat ediyor o duayı, üslubunu, işte bunu namazdan sonra okuyun. Bu ne oldu? Bu, bid'at oldu, sünnete muhalefet oldu, Ehli, ehli iman yolundan çıktı dışarıya. Neden? Çünkü bizde kaide var. Birinci kuşak kaide koymuş bizim için. O da nedir? İbadetlerin sonuna nukta koyulmuştur. Vircül yoktur. İbadet zamanını, mekanını sadece Allah Subhanehu Teala bellirtir. Sen zamanı, aynen ibadet diyorsana bak bir ibadet yapsan yüz 100 hasene, bin hasene, yedi 700 hasene var. Ama bu nedir داشن diyor nübüvvetten kalan müjdelerdir. Salih mümin bir rüya görer, o rüya müjdedir onu. Nasıl keramet dedik, mümine bir müjdedir. Allah-u Teala keramet göstersin senin elinde. Yani Allah seni kabul etmiş. Evliya Allah'sın, Allah'ın has adamlarısın, hissedersin. Bunu ne yaparsın bu sefer? Bunu bildiğinde hava atarsın رسل حضرت اللہ قدرت رسول Ali Ümran Nisa okuyor bir rücahette biz bir sayfa bir rücahette okuyamayız nasıl okuyor 4-5 cüz'ü bir rücahette hasırın üzerinde ayağını kesiyor ya Ayşe istemez misin şükreden kullardan olayım demek ki şükür ehl imanın nejdir ehl-i imanın sıfatıdır onun için ilham meselesinde de insana böyle bir şey görüldü şükretmesi lazım eski milletlerde Resulullah sallallahu ve sellem haber veriyor ilhamerler vardır diyor ilham verilirdi onlara bu ümmette de var diyor eğer bu ümmette olan olsaydı Hazreti Ömer olurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor laqad kana fima qablukum min umam inasun muhdithun fe in yakun fi ummati ahad فانه عمر. بخاری یعنی سوچی الہم ندر سوچہ قونیسٹر بستمزہ اللہ قونیشت بدر یعنی Allah onun اللہ konuşturur bazen ilham باضن adamın elinde değil kendi kendinden konuşur yani yok böyle kendi kendinden خونی Yani böyle rastgele konuşur, doğru çıkar. Hazreti Ümer'i Resulullah ne göstermiş? Edres göstermiş. Hazreti Ümer'e edres gösterirken Resulullah, şimdi Resulullah, ha ilham verilir mi? Ha? Resulullah, ilham verilmez. Neden? Çünkü Resulullah vahiy verilir. Vahiy ilhamın neyidir? Çok bir cüzünün cüzünün, cüzünün cüzüdür. رسول اللہ عمر رسول وفات حضرت sellem تاری Ömer'in tarihine اللہ رس Ömer ilhamla ilgili عمر تارینہ بخر Ömer hem الحمل vardır hem عمر Mesela Hazreti Ömer Diyor ki ya Resulullah Bedir savaşında esirlerden biz almayalım şey. Allah Teala ayet indirdi evet yanlış yaptınız ya ya eyüher Resul peygambere elçisine senle Bakır yanlış yaptınız. Hazreti Ömer'in dediği daha doğruydu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin hanımların ne görünmesiler ہیرپ سنیم سجاب اللہ چلبل حستلور صحاب عل عوم آیت حضرت عمر okuyor مل i̇şte bu حضرت ilhamdır hem بو aynı zamanda İşte ilham nedir? İnsana Subhanahu Teala doğru yolu seçmek için Allah Teala bir verici verir onu Mesela ilhamla birisi kime verildi? Hazreti Ebu Bakır'a radıyallahu anhu. Ebu Bakır hazretleri bütün ümmet dediler nasıl kital yapalım la ilahe illallah diyenlerle. Riddette. Ebu Bakır yumruğunu vurdu masaya Vallahi dedi. Meşhur kavli var. Eğer Resulullah'a bir diye şey zekatını verirsen, bana de vermeseler oları öldü. İtal yapacağız. Bu ilham verildiği. Ey abu Ebubekir, bu yol doğru, doğru yoldur. E şimdi ben baksam ben bir söz diyorum. Burada cemaat hepsi bana karşı ya. ya cemaat helbi helb, doğru olur ama ben kalbime ilham verilmişse سبیط خل سا دے بس گیس میم حضرت ابو بکیر آئینہ منیفت امہ اہل ایمانسن سنتہ سیبیت خلر ہمہ ابو بخیر سد دکھ اہلی ایمان اولدوی چن kıldı Ondan sonra bütün اول inşirah etti sahabeler döndüler Hz. Abubakir'in de sözü doğru çıktı. Usame'nin ordusunu göndermekte nasıl gönderelim ordu? Burada cezirenin, yarımadanın birçoku Mekke, Medine hemen hemen bir kaldı. Cerisi, kabileler hepsi isyan ettiler. Bir kısmı, Mürteddoğlu'da bir kısmı isyan etti E bu orduyu nasıl olur ben Şam'a göndereyim? Abubakir göndeririz dedi. Resulullah bir şeyi yapmışsa bir çöz çözemeyiz onu. bunun düğünlemiş. Resulullah bu ordu gidecek şama göndereceğiz. Ve bil fil muvfak oldu. Evet, Hazreti Ömer de aynen çok yerde muvaffak oldu. Makamı İbrahim bilirsiniz. Tavafın yanında. Ya Resulullah bunun arkasında biz namaz kılmamız lazım. Bu makam mukaddes bir makamdır. Çünkü Hazreti İbrahim'in üzerine çıkmış, Kabe'yi yapmış, dua etmiş burada bizim için İbrahim da ابراہیم ilgili فراست kartal Avun nasıl yakalar? Çöker üzerinde pit, alır onu gider. Ha? Bu firasettir. Buradan alınmış. Nedir feraset? Feraset. Feraset. Fe? Fe, feraset. feraset. Feraset nedir? Arapçası firase. İşte buradan alınmış lügatçe. Lügatçe anlamını kullansak feraset nasıl olur? Lügatçe de şeye gelir. Bir tane uzmandır. İnsanlara böyle baksa tecrübesi var, bir var. Böyle baksa ne, ne dediğini bilir. Ne yaptığını bilir. her Erharaçatı diyoruz. Bazen şimdi mesela e, dıdak okuyurlar. Bunlar hepsi nedir? Tecrübeden olur. Buna da feraset değil. Lugacca'da aslında. Ama terimde nedir? İstilahta. Feraset, istilahta doğru bir Zandır. İçi keşfetmekte alimler diyorlar. Doğru bir zan. Neden burada zan dediler, ilim demediler alimler diyorlar. İçi keşfetmekte. Yani iç nedir? İnsanın içinde ne var? Şimdi bizim Adnan kardeşimiz oradan bakıyor bana. Diyor Abdullah Hoca hoş geldin demedi bana. Ben bir feraset okudum Adnan'ın gözünde. Çünkü görmedim onu hakkımı halal etsin. Değil mi Adnan? Ha, ya en azından kerametimi ortaya çıkardın mübarek. <gülüyor> <o> <gülüyor> Şimdi bu kalbi okumak سے. <gülüyor> bu farasettir. Bu canlısıdır. Ama neden dediler zan, alimler demediler ilim. Ben biliyorum Adnan'ın kalbinde bu var. Çünkü bu iddia olur. İddia da allah Teala'ya hastır. Kimse bilmez ilmi, غیب'i. Onun için cahil, cesur olur. Yahudiler de hem cahildiler hem cesurdiler. ne dediler Yahudiler لَنْ تَبَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّا مَنْ مَعْدُودَ bizi ateş yakmaz birkaç gün gireriz ondan sonra çıkarız Allah'ın has adamlarıyız nereden bu lafı getirdiniz peygamberimiz de peygamberiniz dedim bunu size yok biz öyle zannediyoruz öyledir yani vurgulu konuşurlar ama ehl sünnet vurgulu konuşmaz faraset bir ilm olduğu için he? ne deriz raci bir zandır racih bir zandır. Evet. Bu terimde feraset budur işte. Racih bir zandır. Bu feraset de herkese verilmez. Asıl feraset ehli imana has bir feraset'tir. Başka kimseye verilmezdir. Ehli imana verilir. Bu bizim çerçevede teriminde. Bu denedir alimler diyorlar. فراسطن دل اللہ صبح اللہ تعالیٰ اللہ تعالی بر فاسقہ بر فاصق انسان یا yüzün ہو nürlüdür diyebilir misin diyemezsin Neden? İman nürü kalbin ne kadar sadık olsa yüzüne yansır. Üz kalbin aynasıdır. Bunu kim anlar? Feraset ehli anlar. Evet biz de anlarız. Ama biz uzman değiliz. Bak sen doktora gidiyorsun. Doktor uzmandır. Doktor bir soru sorur seninle. Ha? Sen cevap veriyorsun. Doktor ilk kelimeden cevabını aldı. Sen boşuna konuşuyorsun orada. Ondan sonra doktora kızıyorsun. Ba adama bak beni dinlemiyorduruz. O almış. Onun bir içimi var. İstediği cevabı senden aldı. Bo gerisi boştur onun için. Neden? Bir içimi var adam. Feraset ehlide onur bir içimidir. Çünkü kalbin aynası nedir? Yüzdür. Yüzden alırlar feraseti. İşte onun için bu bu, bu nür kime gelir sadece ehli imana. Gelir. Ondan dolayı faraset ehli dedik, ehli imanı hastır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Yani çeşif de olsa kimi için olur? Ehli iman için olur. Başkaları hiç olur mu? Olmaz. Bu, bu, bu türlü faraset metinde okuduğumuz gibi ne kadar imanın ise ne kadar kalbin Allah'a yakınıysa, taviz vermiyorsa, baksa bela Ama yani de adam hakikaten ihtiyacı var. Ya bu artık meslek oldu. E, yani muhtacı da bile reddediyoruz. Değil mi? E de burada ne yapacağız arkadaşlar? Yani dersten çıkmayalım prentez arasında. Bizim gibi cahiller ne yapar? İşimizi saklama alırız. Kimseyi reddetmeyelim. En iyisidir. Ha? kendin nefsimizi eğitim için hiç kimseyi reddetmeyelim. Bir fakir geldi dedi Allah rızası için en azından bir lira ver. Kendini öğret alimler diyorlar. Allah versin. ne derecesidir bu ihsan derecesidir. iman derecesidir. Şimdi İslam mertebeleri 3'tür dedi. İslam, iman, ihsan. Müslüman oldun ferasetin var ama İslam derecesinde feraset çok zayıf olur. İman derecesine girdin, artar. İhsan derecesine girdin elinde şey gibi fenerci olursun. Kalp gözün açık olur. Her şeyi görürsün. Evet, iman kamil ایمانی مستحب bunlar احسان derezesinin eşitidir فرازت ilgili bir kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var ama genelde فرازت ilmi dinin toplamından alınmıştır yani şimdi bize ehl sünnette biliyorsunuz her şeyin bir delili var Delilsiz biz amel etmeriz. Çor çoruna gitmeriz. Biz çor çoruna taklitçileri ehl-i sünnet şiddetle tenkid eder. Ama bu tarafta da şeytan gelir ehli sünneti ne yapar? Bu tarafta da şaşırır. Şeytan bırakmaz. Bütün yere parmağını sokar. Bu tarafta da ne yapar bize? Bunu da görüyoruz bugün de bizim kardeşlerin içinde. Her şeye delil istiyorlar. Bunun dozunu arttırdı bu sefer. Her şeye delil istesen ne olursun? Nasıl delilsiz amel etsen sapıtırsın. Her şeye de delil istesen sapıtırsın. Demek ki ümmete alimlerin ne işi var? Allah-u Teala bu dini bu din üç parçadan müteşekkildir. Oluşur. Nasıl iman? Üç parçadan olur. İtikat, kavul, amel. Din üç parçadan olur. İki tane asasi parçadır. Benzemedir. Kitap, sünnet. Üçüncü, icma. İcma nedir? Alimler kitap sünnetten ne anlamışlar? Onu noktasını koymuşlar. Alimleri çıkartsan sapıtırsın. Sünneti çıkartsan sapıtırsın. Kitabı çıkartsan kafir olursun. Onlarda da kafir olabilirsin. Yerine göre, inancına göre. Anlatabildim mi? Din böyle pakettir arkadaşlar. Onun için bazı meselelerde delil olmaz. Ne olur? Ne olur? alimlerin kuralları, kaideleri olur. 13 usul fıkıh kitapları yazılmış, kavâidü'l-fıkıh kitapları yazılmış, terimler yazılmış, asaslar koyulmuş. He? E bir tane cahil çıkar. Mesela biz bir kitap çıkarttık rüya ile ilgili. Neydir adı? Rüya. Rüya. rüya. Ehli sünnette bakıyoruz bazı fırkalar sapıtıyorlar rüya meselesinde. Biz ehli sünnete göre rüya koyduk. Ondan sonra alimlerimiz demiş işte bir tane rüyasında tabi ön kitabın yarısı kuralları nasıl rüya tabir edersin nasıl olur, bir ilim nedir ölçülerini koymuşlar, delillerini vermişler sonra bir ensiklopedi gibi bir şey yapmışlar, işte rüyada yumurta gördün genelde böyle olur, ip gördün genelde böyle olur bir tanesi bu bu arkadaşlardan ölçüsü kaçmış, dozu artırılmış bunu nereden çıkarttınız? Hani Resulullah demiş mi, yumurta görsen budur, delil görsen budur. İşte cahil, cesur olur Biz neyiz? Biz alimlerin peşine geçsek, Allah'ın izniyle kendimizi cennetin kapısında buluruz. Alimlerin peşine gitmesek. Nerede gitmemiz lazım? Bunun peşinde gitmemiz lazım. O zaman imamımız kim olur? İblis. İblis ebedi olarak rahmetten kavuldu. Söz de verdi Allah'a çekecek. Vallahi allah Teala kıyamet günü diyerek ey İblis senin sözün kullarım üzerinde doğru çıktı. İblis dedi Allah-u ben bunları hepsini çekerim. Allah dedi hepsini de çek. Hepsinin içinde cehennem yaşarız. Muhlisler hariç. Onlara gücün yetmez. Onlar da nedir? Ümmette dünyada elimizin sayısı kaderi içerdir. Onu hiç hadiste diyor ki bin tane de bir tane cennete girer. Gerisi odundur. İblisin sözü doğru çıktı mı? Çıktı. E şimdi o bin tane de bir tane de bizim kafilededir. İşte onu da şeytan kancaydan çekmez istiyor. İşte cahillik buradan çıkıyor. Ama ümmetin kafilesinin sürüyle geçsen kanca seni yakalamaz kurt da kapamaz. Evet. Hücur surasında 75. ayette Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Tabi <لِلْمُتَوَسِّمِن> Lut kavmunun hadisesini anlatıyor. ondan sonra لیل مومی لو ہادیسن اندی بلر آیاتر eder ibret çıkartır kalp gözüyle meseleye bakar. He? Meseleyi anlar, kapsar, ibret alır. Bu mütevessimdir. Onun için bir dane bir dane der ki ben sende hayrı tevessüm et. Yani ben seni böyle salih insan görüyorum. Bu tevessümdür. Etavessemu bika hayran. Yani ben sen yani inşallah sen bize yararsın. Sen salih insansın. Bu tevessümدür. İşte İbni Abbas burada devreye jürüyor. Hibrül Ummah. ümmetin en birinci alimlerinden müfessirler birisi Resulullah'ın televesi. Bir de duasıyla televes olmuş. Ne diyor? Mütevessimler firaset ehlidir. Mütevessimi burada tefsir ederken firaset ehli diyor. Firaset ehli kimdir? Orada biz ölçünü oturttık. Her sokaktan gelen değil. Herkes Allahu ekber dedi, namaz kıldı dediği. İmanın rükünlerini anlayıp yerine getirecek 77 şubeyi de canlandıracaktır. Ehli iman oldu. İman mertebesine geldi. Yen de ihsan mertebesi dedi. derece derecesi. Bu nedir? Mütev şeydir. Firasat ehlidir. İşte bu Kur'an'da geçiyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki اتقو فرست المؤمن müminin فرستinden dikkat edin. Isabatlıdır yani. Çekilmez. فَاِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nürüyle bakar. Sonra bu ayeti okuyor. Hadiste. Bunu da İmam Tirmizi rivayet ediyor. Tabi bazı alemler buna, bu hadise zayıf diyorlar. Ama anlamı doğrudur. Hadis zayıf olabilir, anlamında bir sorun yoktur. Anlamı doğrudur. Evet, Ehl-i Sünnet icma etmiş, mümin kalp gözüyle bakar. Anlatabildim mi? Biraz önce dedik, bunu hepimizde yaşıyoruz. Kim dedi, eşhedü en la ilahe illallah bunu muhakkak yaşayacaktır. Kalp gözü bir gün açılır. Yaşamış, burada oturan kardeşler hepsi kendilerini böyle kontrol edin, muhakkak bunu yaşamışsınız. Ama bu imanın derecesine göredir. İmanın yüksek oldu, çok yaşarsın bunu. İmanın zayıf oldu, bir sefer muhakkak yaşayacaksın bunu. Kalp gözüyle bakma. Evet, işte ayetin anlamı doğrudur. Burada da firaset ortaya çıkıyor. Bundan sonra bir ayet var. Muhammed surasında sallallahu aleyhi ve sellem ad ayette bu tam firaseti Yani matodunu, şeyini orada şeyini açıklıyor. Alimler de bunu üzerine çok duruyorlar. وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ İstesek biz sana oları gösterirdik. Kime diyor burada muhatap? Elçisine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz isteseyik sana oları gösteririz. Demek ki feraset de کimin elindedir? Allah. Kalbine onür içim koyar? Allah. Kalp gözünü içim açar? Allah. Biz istesek seni onları gösteririz. Sonra ne diyor? Ayet diyor. فَلَعَرَفْتَهُمْ Onları tanırdın. Neyden? بِسِيمَعُونَ Simalarından tanırdın onları. Burada feraset nerede? Devreye geçti. Gözden. Göz devreye geçti. Gözden böyle baktım. Eyüp kardeşа. Evet bu salih insana benziyor. Diyorlar. وہ دو اور işte bu firaset sonra ne diyor وَلْتَعْرَفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ yine de laflarından burada ne devreye geçiyor kulak adamın sözünden çıkartıyorsun firaset yapıyorsun bu sadik adam değil sonra asas firaset neredir kalpten kalbedir adamın kalbini okursun okuyabilir miyiz kalbi mümin insan okur Yani lafını duydun, suratına baktın, kalbin kalbi ortaya çıktı. Çünkü kalp ahlak, din, muamela. Alimler bir kural kurmuşlar. Bu çok altın suyıyla yazılsa bile az gelir. Altın suyu nedir ya? Yani? Nedir? Din alışveriştir. Ben burada sabaha kadar sizin için ahkam keseyim. Ama bunu ben canlandırmasam günlük hayatımda Nedir? Bir şey yazmaz. Piletimde ne yazar? Ataş yazar. Ama bunu canlandırsam o zaman ben yediğimi eriyim. Müslümanım, ehli imanım. 13 alimler ne demişler? Bir kural kurmuşlar. Hangi alim ilmiyle amel etmedi? O alim değil. Sabaha kadar ötsün. Doğru da söylesin. İlmiyle amel etmiyorsa alim değil. Ama biz onun sözünden faydalanırız. Nasıl bu cünde Gogul alimdir? Her şey var içinde. İyi de var, kötü de var. Faydalanıyoruz. Ama alim mi? Değil. Anlatabildim. İlim var, var. E ilim de öyledir. Evet, onun için bu ayette diyorlar ki, üç tane organ devreye geçiyor. Alimlerimiz bunu böyle açıyor. Diyorlar ki biri cözdür. göz neyi okur? kalbin aynasına bakar. Göz insanın şikli şemailine bakar. çıkardı. Biz neye bakıyoruz? Böyle bakıyoruz adama şarvar girmiş, paçası kıssa, sakalı uzun, u bauliullah'tır. En büyük kazığı da ondan yiyoruz. Bugün de var bu bu piyasada var. Ondan sonra ne oluyor? Bu bütün Müslümanlara yansıyor. Ya bu Müslümanlar var ya şakalliler, şarvarlar, cület gibidiler. Doğru var. Kimseyi tenzih etmeriz. Var. Bunlar cahilliklerinden var. Ama bunlar İslam'ı temsil ediyorlar. Etmiyorlar. Bunlar kendilerini temsil ediyorlar. Demek ki bizim ferasetimiz yoktur. Biz şekil, evet, zahir önemlidir İslamiyette Zahire hükmederiz biz. Bunu da mükellefiz. Her şey mükellef değil. Ama ehli feraset o zahire, öyle bakmaz bizim gibi, sakaline, şervaline. O zahirin Allah Teala onun kalbine bir feraset verir. Bir nasıl dedik aslan avını üzerine çöker. kartal çöker avının üzerine. O feraset ehli onun hemen aynasından, şeklinden, şemailinden neyine geçer? Kalbine geçer, kalbini okur. Bu feraset tip. Bu Allah vergisidir. Bunu bunu sen şey yapamazsın. Kendinden yapamazsın bunu. Bu Allah'ın vergisidir. İkincisi Eee feraset nereden olur? Kulaktan olur. Sözü dinler, o sözünden çıkartır ki bu sadıktır yoksa bu munafıktır yoksa bu rol yapıyor. Anlatabildim mi? Burada kulak yoluyla üçüncü en önemli mesele kalp yoluyla. Feraset bu da Allah Teala insanın kalbine koyar. Karşın rahmet geldi. Evet bu adamdan dikkat edin der. Bir gün Tabi'in imamlarından bir tanesi Hazreti Ömer tabiinden değil. Eşter diye bir tane var. Fitnelerde çok fitneye sebep oldu. Ee, şey zamanında. Eee Hazreti Ali zamanında ondan sonra. Hazreti Ömer o vafitten geldi camiye. Böyle baktı Hazreti Ömer ona dedi bu çim dediler işte bu حرتنا ne dedi? Dedi, yani. ne etti nereden بننا شہر Ömer bunu نہ Ferasettir. Allah kalbine اللہ خالبین حضرت سنچی اخرندہ حضرت نہیں در ساری گیم ساری خمندہ اور دھیر یا سنچی آئی önüne geldi Sariye kırılıyorlar savaşta kurtuluş yolları دہل سرتلاری نہ Nasıl ühütte yaptılar kendileri Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ben de dedim ey Sariye dağ, dağı dağı sırtına koy. Sariye bir ay sonra haber geldi. Diyor ya emir el-muhu sen senin sesini duyduk o karmaşanın içinde senin sesi kukağımıza geldi hakikaten dağa çekildi kurtardık. Diyor. Bu çaramettir. Anlatabildim mi? İşte ee, burada ne kalp Bu Allah subhanehu teala'nın bir vergisidir. 13 ayet İsra surasında ne diyor? اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَشْعُولًا 3 organ çok önemlidir. 3 organı eline geçirsin. Şeytan seni bir, bir şey yapamaz. Kulak, göz, kalp. Bunlar hepsi sorumlusun. Kıyamak gününde bunlar hepsi sorguya çekilir. Sen bunlardan mesulsün. برجن حضرت عثمان حلیفہ آرابی böyle iyi birinci biz Musulman diyor Ege, böyle karşına kadın geldi yüz yüze geldin çek gözünü birinci bakış geldin mecburi olsa sayılmazsın ama böyle baktım bir saniyeler olsa melek solda yazdı onu bu ne yapmış biraz fazla kaçırmış göz banyosu yapmış ondan sonra Hazreti Osman'a girerken Hazreti Osman bunun yüzüne baktı dedi Allah'tan korkun göz dedi tehlikelidir ağzınızın gözünüzde zina izi var dedi. Eyvah adam kalktı durdur. Tahammül edemedi. Evet ya emir el Nereden bildin ya? Anlatabildim mi? İşte bu nedir? Ferasettir. Bu farasetler olur ümmette. Ama yok bir günde ben hocayım ahkem kesmeye kalktım on atarım biri tutar aa bu bu a, hoca şeydir derler. Öyle değil. Faraset münasebetlerde olur. Anlatabildim mi? Yerine, zamanına göre değişilir ama çinden çıkar sonuçta, salih insandan çıkar. Evet, farasetin de çeşidi arkadaşlar 3 çeşittir. Faraset 3 çeşittir. Biri, ehli iman faraseti, bu anlattığımız farasettir. Neyden olur bu? Kalp nürüyle olur. اللہ تعالیٰ نورن yürüyor Ölüydür, onu dirilttik, insanların içinde yürüyor. Her şeyi ayırt ediyor. Bir tane de karanlıkta yürüyor. Çıkış yolunu bulamıyor. Aynen olurlar mı bular? Olmazlar. Kim ölüydü, dirildi? He? Mümin. Mümin insan, imandan uzak olan insan ölüdür. Ne zaman dirilir ölü? Ne zaman ölüdür? dünyada ölse o zaman dirilir onun için alimler demişler اِنَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَاتُوا تَبَعُوا insanlar ölüdüler gaflette olan insanlar İlla Allah dedi illa muhlis azınlıklar hariç bütün insanlar ölüdüler bir günde. ne zaman melekül muhut geldi başının yüzüne ey vah der ben şimdi hayat hayatı şimdi başladı hayat onun ölüydür, dirildi. Ama bizim yanımızda ağlarız onun için öldü diyoruz. Ama hakikat o ebedi dirildi daha. Onun için ehli iman Allah'ın nürüyden insanların içinde yürür. İşte İbni Mas'ut'te diyor ki örnek veriyor diyor. Üç tane çok ferasetlidir. Ehli iman ferasetinin örneğini veriyordu Birincisi Aziz-i Yusuf حضرت Yusuf'u alan o aziz var ya, bakan, vezir Ne dedi hanımına? Dedi bunu e, şey yap, اکرمی مثوہ. Buna iyi bak, bu bize faydalı olur. Bu feraset mi? Ferasettir. İkincisi, Şuayb a.s. Kızı, ne dedi babasına? Dedi baba, bunu çirele, bu sadıkın emindir. حضرت مساحت حضرت مساحت yani bunu öldürme bu دے aydın eder وحقت حضرت Ömer Tarih, e, İslam tarihi اسلام Eğer چونچو حضرت Çünkü بخر یہ ikinci. adamdır ümmette. İki sene kaldı şeyde. Ama ne oldu? Yani yeni e, İslamiyet yerleşti. Ridde savaşı. Ondan sonra işte açıldılar Irak aşama. Hazreti Bakır vefat etti. Hazreti Ömer kaç sene hükmetti? 11 sene. Hazreti Ömer'in o şiddetiyle, o yapısıyla devletin neyini oturttu? Sistemini oturttu. Ondan sonra devlet 1400 sene devam etti. او حضرت عمر بیری نسل دارالرحم بچی دید یہ اسلام زیند یہ بڑا تھوڑ لوت چوک تھی بڑا تھوڑ لوت چوک دار یہ bu ümmetin böyle مساحد bir yapısı atılmazdı Bak ondan sonra نا Osman geldi عثمان Ömer'den başka yapısı var Ne oldu? Demek ki حضرت yeri de seçti? Seçti, de de e, tayin, yani tayin etmedi حضرت عمر Ne yaptı? ehli Şura'dan istişare etti. Ben öleceğim dedi. Ömer nasıldır halifelikte? Tek tek ayrı ayrı yok gelsin ben öleceğim. Her çeşit Ömer'i şey yapsın. Krallar gibi. Değil. Ayrı ayrı her çeşitini alıyor. Ya fikir alıyor onlardan. Böyüc alimler, sahabenin alimlerinden. Diyor ki ya ne diyorsun? Ki onlardan Resulullah vefat ettiğinde onlardan razidir. Bir de Allah razıdır olardı. Ne dedi? Hepsini tek tek istişare etti. Hepsi dediler evet isabatlıdır Ömer olur. Onun için istişare ettikten sonra ilan etti. Kimse de karşı çıkmadı. Ömer'de neyi bulurlar? Elhamdülillah firaseti yerinde geldi. İşte firaset arkadaşlar e, bu iman firasetidir. İkinci firaset Tecrübeyle kazanılır. Tecrübeyle kazanılır. O da ne olur? Birikimin var. Mesela bir öğretmen birikimi var. Telebe ne düşünse, nasıl hareket etse bilir. Neden? Birkaç sene. Bak ilk, bir öğretmen ilk geldi, tayin oldu. Ha? Öğretmenlik yapıyor sınıfta. Nasıl konuşur, kendisini böyle el ayakla dolaşır. Ama bir 4-5 sene sonra bir talebe gözünü kırpsa o bilir ne diyecektir. Bir talebe elini bela yapsa bilir ne, ne hareket ediyor. Neden? Tecrübesi var bilir. Nefis de alimler diyorlar ki dünyanın hemminden uzak oldukça ne olur? Dünyanın hemminden uzak müşkületinden uzak oldukça nefis ee, açılır. Onun için bazı ruhbanlar, bazı eee e, eee keşif ehli diyenler mesela bazı tecrü şey çekilmiş e, muarasında ibadet ediyor yani aç kalıyor. Hindostlarda da var bu. Bunlara açılabilir bazı şeyler. Neden? Nefis uzak oldukça bile saçınleşir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oruç olun. Oruç nedir? Oruç şeytanı senden uzak tutar. Çünkü kanda dolaşıyor ya. Ben bedende gıda az olsa şeytan da güçsüz olur. İşte bazıları ne yapar? Aç tutar kendisini şey, şey yapar. Bu çeşifler olabilir. Ama bunlar da olsa ne de olur? Ne de olur? Bunlar ulvi meselelerde olmaz alemler diyorlar. Süfli meselelerde olur. Ulvi nedir? Ahiret için. Seçim hakkı. Ahiret için. Dinin için. Bu ehli imanı hastır. Ama bu dunyevi meselelerde bu feraset olabilir. Bunu niye çeşitlerini alimler saymışlar? Karıştırmayalım diye. Evet. Üçüncüsü feraset nedir? Huluki. Yani nedir huluki? Yani insanın e, devreneşinden feraset çıkartabilir insanlar. Yani de yapılarından. Mesela ne demişler? Uzun boylu adam aklı Çam olur. Böyle bir kaida var değil mi? Yani başı küçük olan aklı küçük olur. Böyle bir atasözleri gibi bir şeyler var. Bu nedir? Yani gözü, insanın gözü iri olsa basiretli olur derler. Bu nedir? Bu tecrübe eden insaniyetin bir gelen bir ferasettir. Anlatabildim mi? Tecrübe eden, insanların bir içiminden gelen Bir ferasettir bu. Bu olabilir. Bu da neyden olur? Bu da genelde tabiplerin ferasetidir. Dedik ki doktorlar insanlara böyle bakarlar. E bu insan bazı doktor böyle insana baksa diğer bunda bu hastalık var. O gaybi bilmiyor. Ama nedir? Tecrübesi var. Adamın gözünün renginden anlar bu hastadır. Yüzünün tonundan anlar. he Nefesinin kokusundan anlar. Doktor var bunda ne hastalık var. Bu tecrübeden bu ferasetler olur ve Bu farasetlerin de yerini karıştırmamak lazım keramet gibi. Nasıl dedir bir tane derviş kalkmış kılıcı sokuyor karnına, şişi sokuyor alnına işte bu keramettir diyor. Bu nerenin kerametidir? Bu şey keramet olsa olsa şeytandan bir keramettir dedik. Çünkü bunu bu, bu düzler de yapıyorlar. Ataş üzerinde yürüyürler. Onlar hem de bu düz yani Allah'a da inanmıyorlar, ehli kitap da değiller. E da yapıyorlar. Ataş şüler cület tutuyorlar. E sen de yapıyorsun. Bu değil. Evet. Çırametin e, sebepleri de alimler diyorlar. Çıramet e, şey firaset sebebi de 2'dir diyor. Birincisi diyor ki bu e, bu anlattıklarımızdan ki sebeple insan feraseti isabetli olur. bir nefsi temiz olacaktır. Bu her şey 3 ferasetle olur. kendisini o alana verecektir. İkincisi de muminlere hastır. Ne kadar Allahu u Teala'ya yakın oldun, o kadar ehli ferasetsin dedi Ki sebepten dolayı feraset üzerinde tecelli eder. İyidir bize ne lazım şimdi? Ehli iman feraseti ki dersimiz onun üzerinedir. O da neyle güclenir? Feraset ehlinin kriterleri var. O da nedir? Kısacası yani 77 imanın şubesini anlayacaksın canlandıracaksın günlük hayatında işte nedir Allah'a imandır Allah'a hakkıyla iman edeceksin onun şartlarını yerine getireceksin cizli ve eşkerde ihlaslı olacaksın bu çok mühimdir yani için dışın aynen olacaktır ağzın kalbin bütün azaların Allah'ın zikriyle meşgul olacaktır fikrin zihnin Allahu Teala'nın yolunda saadete açık olacaktır. Yani her şeyin Allah rızası için koymuş. Nasıl dedik bir dene gelir der ben e, işe göre namazını ayarlıyor. Bu hali faraset olur mu ya? Olmaz. Ben işimi namazıma göre ayarlarım. Yok, işim bana müsaade etmiyor, kaçırıyorum namazı. Hayır. Böyle bir iş bulurum kendime namaza müsaade için namazı işime uydururum. E, Ehl-i faraset böyle yapar. Kalbin bütün şüphelerden, şehvetlerden uzak olması lazım. E, bütün dünyanın e, isteğinden e, kalbin geni olması lazım. Hemmini kaldırmayacaksın. Dünya var yok senin için ayneniz. Dengelenişmesi lazım. Bütün günahlardan, masiyetlerden uzak olacaksın. En güzel Ahlakla İslam ahlakından zahiren ve batinen içte dışta süsleneceksin. Ondan sonra Allah'ı Allah korkusu sende içte dışta olacaktır. Yani Allah Teala beni görüyor. İçte dışta. Bu da nedir? İhsan derecesidir. Yedigin yed yemeklerde, içmeklerde misqal zerre haram olmaması lazım. Feraset olmak için gözün Allah'ın haramlarından tutacaksın. Bir de sünnete uyacaksın, her halükerde en son da alimler diyorlar, sadık olacaksın. Çünkü yalancı, firasat ehli olmaz. Anlatabildim mi? Allah sadıkları sever. Dür ki kim yeteherrasıdka, sıdkı araştırıyor yani. Cumbuz'dan araştırıyor. Bu çözüm doğru mu, doğru değil. Doğru değilse, şüphet varsa uzak durarım. Bu sıdkı araştırandır. Böyle adam olsan firasetin olur. Buları nereden getirmişler alimler? Ha? İşte buları dinin her kaidelerinden bunları bize çıkartmışlar. Hakiki elif firaset bulardı işte. Evet. Derecesi de firasetin alimler diyorlar çi derecesi var. Birinci derece cenel bir firaset. Dedik bunu her insan gösterebilir. Velev çi velev Bazı musulman faraset gösterebilir dedik hepimiz bunu ilhamı da yaşamıştık, farasete de yaşarız. Ömürde bir kere olabilir. Ben böyle geldi bir adam ya bu adamı sevmedim, bana bu adam doğru gelmiyor bil filo öyle çıkar. Bunu her şey hepimiz yaşamışız bunu. Bir de ikinci derece özel faraset o da dedik kimindir? Ehli imana hastır. Ehli iman nereden bilir dedik ki keşiften bilir Allah subhanahu teala onun kalp şeyini açar. فراستھ de ید dedik در برین جس دنیوی فراست چھین جس اخرووی فراست دنی فراست تہ ہم شافر مشتریختر اخروی فراست تہ چمہ خاست سا د ج اہلی ایمانہ خاست شم دتر faydaları درس فراست فائدہ لڑے نل فایدہ لڑ شرامت فائدہ لر س فائدہ اللہ تعالی kula müjde veriyor. Sen seçilmiş kulsun. Evet, ferasetin de müjdeleri en büyük müjdesi de nedir? İbret çıkartmaktır. Ayette diyor ki: "Ve inne fi zalika la ayetin lil mutevessimin." Feraset ehli bütün musibetlerden ibret çıkartır. Musibet nedir arkadaşlar? Yokvandaydı bir deprem oldu. Ben musibet çıkarttım. Hayır. Sen مصیبت işte mute, neden? neden gelmiş سمین لڑکیبت لرد Şiddetli azap çime indi? Lüt kavmuna. Sadece alt üst olmadı. Sayha gel düzenlerine, taş yağdı başlarına. Ha? Çünkü neden? Çok en çirkin amel işledikleri için en çirkin en şiddetli azap olarak indi. İşte bayat da oların sonunda geliyor. İkincisi Feraset ehli cenelde çime verilir? Alimlere verilir. Kadılara verilir. üçüncü hakimlere, veli amırlara verilir. Bunun da hikmeti nedir? Bak ne kadar bir veli amır, yönetici, sadık olsa ne olur? Feraseti olur. Onun için Resulullah'a geldi Abu Zer. Abu Zer bir ümmettir. Teç başına ihye, İslam oldu. tek başına öldü. tek başına da kıyamet günde geldi. Geldi dedi ya Resulullah bana da bir görev ver. Dedi hayır. Bunu isteyene vermeriz biz. Yaratabildim mi? Onun için İslam devletinde bir tane geldi, ben yöneticiyim. Eyüp kardeş cel dinledi beni bakan ya filan yerde. Ben ona bakanlığı versem ne olur? Olmaz. Biz vermeriz soranlara. Emirden olur bu? Kadı da böyle bir şeriat devletinde. Kadı bir tane gelse dese ben istiyorum kadı olayım ha? onu yönetici kadı yapamaz yapsa onu alimler onu yönetimden indirme hükümleri var neden? kadı zordan olunur, tayinle olunur onun için e, Abu Hanife hazretleri Rahime oğulları nerede öldü? Mahpusara'da öldü niye? Abu Cafer dedi öznece kadı ol dedi olmam Senin devletinde zulm var. Kaldır zulmü olayım. Kadıların başı ol bir dedi. Olmam. Olur olmam atı. işkence mahpusana mahpusanda dövüldü. Anlatabildim mi? Tayin olacaktı. Onun için Allah subhanehu ve teala kadılara, yöneticilere bak Hazreti Ümer'e feraset vermiştir. Ümmeti yaptı? Doğru yola koydu. Abu Bakir ümmet için ferasetiyle Ömeri seçti. halifelerin tarihlerine, yöneticilerin tarihlerine baksak, salihleri farasetle çok şeyi çözmüşlerdir. Bir de kadı. Kadıda faraset çok önemlidir. Çünkü ki insana hükmederken ne yapacaktır? Farasetten birçok şeyi halledecek. Yani dersler uzanmasaydı kadılardan örnek vermek, tarihte okusan kadılar farasetten o kadar şeyi çözmüşler ki imkanı yoktur. Hazreti Ömer Dönüp dönüp duruyoruz, ona dönüyoruz, mübarek zattı. Ne dedi? Bir gün, sabah kalktılar baktılar bir adamın şey e cansız beden, ne diyorlar, cesedi. cesedi bulunmuştur bir sokakta. Kim öldürdü, kim bilir? Ne dijital kameralar var, ne e emniyet var, ne cep telefonu e şeyleri, şey, koordinalları şey yapıyor. Nereden bilecek Hazreti? He? Ha? Elini kaldırdı ya Rabbi dedi. Bunu beni aydınlandır. Elini kaldırdı dua etti. Katili benim için getir ya Rabbi. Ve bil fiil 3 gün sürmedi katil bulundu. Bu nedir? Bu farasettir. Faraset ne kadar dedik Allah'a yakın olsa bak Hazreti Ömer katil geldi hemen zile basmadı. Polislerin şeyini çağır baş polisi çağır C şey cirin, hepsi devreye girin toplantı, kriz masası kurmadı. Direkt elini kaldırdı. Bütün şey onun elinde olduğuna. Ya bir bunu bana getir. Sen onu her şey elinde olanla aranını düzeltsen tıkır tıkır her şeyi öter. Hazreti Ömer e öttük gibi. Katil geldi ayağına. Evet. Sonra üçüncü ferasetten dedik ki valiler tayin olmaz. خلife, seçer adamları ne olur Ehller yerinde oturur. Yok mesuliyet altına شرط İşte رسول Alimler diyorlar ki şeyi belli ederiz. Ferasetten olay olmadan önce de ümmette çok şey çözülmüş ve ileride de çözülebilir. Yani bir salih insan farasetten bu adamı burada istemiyoruz dedi. O bilfiil. O oradan orada olsaydı çok müşkület olurdu. Bunu İslam tarihinde bakabiliriz. Evet. Şimdi dersi toparlayalım. Keramet dersiyle e, bu dersi bir 5-10 dakikada bana müsaade edin. Eee Keramet, ilham, faraset. Bu bir pekettir. Kaç derste işledik? Bunu Üç derste. Bugün 3. derstir. Bunu toparlasak buradan ne çıkıyor? 7 tane olan üstü keramet dediğin nedir? Olan üstü bir olaydır. 7 tane olan üstü mesele var. alimler diyorlar ki dört tanesi 7 tanedir dört tanesi herdedir üç tanesi şerdedir bunu böyle tasnif etmişler dört tanesi herde üç tanesi şerde kullanıyor herde olan dört tane nedir o olan üstü meseleler Baz, birincisi bazı olaylardır, o olan üstü olaylar peygamberler gelmeden önce gösterilir Mucizeler gibi. Mesela Resulullah gelmeden önce neler oldu? He? He? He? Ya ondan önce, Resulullah doğmadan önce Kisra'nın takı çatladı. ataşı söndü. He. yen Halimet-i Seydiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, emzirci kanının bereket olduğu şeyinde bunlar nedir? Bunlar Resulullah gelmeden önce alâmetler gösterilir bu ümmete bir hayır gelecektir yani bu alamettir. Bu bu birinci hayırda ikinci peygamberlerin mucizesi. Bu nedir? Hayırdedir. Peygamberler geldiktan sonra mucizeler gösterirler. Biz onu açıkladık mucize dedik nedir. 3. hayırda olan nedir? Çıraametlerdir dedik. Çırameti de açıkladık. Çıraamet peygamberlerin pe e peygamberlerden alına bir düşük şeyi neye verilir? Salih insanlara verilir. Salih insanların üzerinde olağanüstü bir şey ol, oluşsa bu çaramettir. Aslında bu çaramet mucizenin uzat, uzantısıdır. Ama mucize peygambere has olduğu için normal insana geldiğinde çaramete dönüşür. Evet. Dördüncisi iyi ha? dördüncisi o e, herde olan olan üstü meseleler alimler buna diyorlar yardım Av, yardım nedir o da yardım? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki bir tane diyor ki e, sahrada yürüyor bir ağac buldu onun altında uyuyakaldı kalktı baktı devesi yoktur yani ne demektir bu? devesi yoktur deva kaçmış gitmiş yani o arda ölecektir sahra susuz Yol uzak, ölecektir, ölüme mahkûmdur. Bu ölümü beklerken devanı başının düzünde gördü. Allah getirdi onu. İşte bu Aundur. Sadık oldu, dert mi? Allah yardım edersen. Bunu masallarda çok duymuşuk. Birçoğu doğrudur bu. Yani biz dedik ya bizim bazı arkadaşlarımızı dozu artırmış, her şeyi reddediyorlar. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Her şeyi reddetmek yanlıştır. Biz de akılcılara yakın oluyoruz. Her şey delilin getirse, senedin getir, sebetin getirir bize. Asıl tarihte avun çoktur. Allah gösterir, salih insanlara gösterir. Velev o salih insan dört dörtlükte olmasa yeter ki İslam'ın şemsiyeti altındadır. Salihtir. Anlatabildim mi? Bu tarihte çok var elhamdülillah. Evet bu iş dört tane nedir? Yardım meseleleri herdedir. Şerde olan üç tane olan üstü meseleler var. Birincisi alimler diyorlar ki bu ihanettir. Yani mucize göstermek yerine o şahsa Allah Teala ne yapıyor? İnsanların içinde ihanet gösteriyor. Mesela bir tane deccaldir, yalancıdır, sahtekardır, yobazdır. Artık Türkçe'de ne diyorlar? Daha başka terimleri var ise. Bunlardan da çok var. Cinciğişi var. Yani de Müslüman değil. Ne yapıyor? İşte salih insanlar öyle yapar, o da öyle yapır, tersi oluyor. Buna ihanet diyorlar. Örnek versek, Musallimel Kezzab. Kimdir bu? Resul, e, peygamberlik iddia etti. Dediler ona ki, Musallim'e dediler ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğun başını, elini sürdü, o çocuğun başı ak, ak olmadı artık, siyah oldu yani. Ölene kadar da siyah kaldı o çocuğun. Yani başına beyaz düşmedi. He? Müsellime de yalancı peygamberdir. O da istedi, çeranat göstersin, bir çocuğun başını sildi. O çocuk çel oldu. Dediler, Muhammed bir kuyuya tükürmüş, o kuyunun suyu e, tuzludur. Resulullah hakikaten, bu mucizelerinde var, tükürdü bir kuyu, o kuyu şeker gibi oldu. Müsellime dediler sen de peygambersin. Bak Muhammed tükürdü. Bu kuyunun suyu boldur. Ama bir şey yaramıyor. Fışkırıyor su. Ama bir şey yaramıyor. Bir tükür buresin de tatlansın. Olur dedi ay ay ben de peygamberdim. Geldi tükürdü suyu kurudu. Bu nedir? Alimler diyorlar bu ihanettir. Bu var. Bu olabilir. 3 harikül ade meseleler nedir? Sihirbazlar. Sihir nedir? و س var. Var. De işleyeceğiz و ilgili dersi işledik mi yoksa دھر سہر sihirle de ilgili dersi işleyeceğiz اشل اشل سہر لہند در سی اش لہذ سہر دور حق تھر بہ دہ سنت سہر باز لر نفر اولان جلتھی الہر kaldırıyorlar bu sihirdir bu var haktır Bu da olan üstü. Buna da Allah tane chimle gösterir bunu. Şeytanın askerleri, erleri buna gösterir. 3. olan üstü bir şey cahiller, cinciler. Cin'den yardım alarak cahanet yaparak bazen olan üstü bir şeyler gösterebilir. İşte bu cinci hocadır. Bak senin paranı kim çalmış? İşte bu hoca aynaya bakar. Var mı sizde burada aynaya bakan? Yani bizde Arap aleminde var böyle aynaya bakar. sözde ayna ona gösterir. Belki şeyde var Şirak e, cizgi filminde var. Aynaya bakır, kim gözel diyar. Vesaire. Bu türlü e, bid'at, hırafat e, aslı olmayan e, meseleler e, olan üstü olabilir. Bu da cinnen yardım alarak ki bu var. Cin dersine de bu aslında inşallah geleceğiz. Cinin sıfatları da var. Cinler insanlara hem zerrel verebilir, hem yardım edebilir bazı konularda, ne konusunda? Sene bazen bir tane de bir haber diyen tutturur, ondan sonra seni fitneye kaptırır. Bu da var, onu da açıklayacağız inşallah. Firasetle ilgili bu kader arkadaşlar. ehli sünnet keramete, firasete inanıyor. Olmasa olmazlarımızdandır. Ama bunların da ne var? Ölçüleri var. İfrat tefritin yolunda, ortasında sirat müstakim üzerine ehli sünnet gidiyor. Allah te bizi ehl-i sunnet zümresinden eylesin onlardan beraber cennete eee cirenlerden eylesin ve bütün ümmeti Muhammed'e de bu yolu hidayet etsin nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين